lihi ve sahbihi ecma'in fecevvezahu muhammedun rahimehullah konumuz orada kalmıştı bunun evvelinde demiştik ki istisna'nın şartı müstesna'nın müstesna minhu'nun mucebinden olması yani maksut olarak müstesna minhu'nun mucebi olması gerekiyor demiştik İstisna'nın şartı bu. Buna binaen İmam Ebu Yusuf demişti ki husumete tevkil yani bir içini davaya bakmaya vekil etmeden ikrar istisna edilemez demişti İmam Ebu Yusuf. Neden? Çünkü ikrar husumet kelimesinin maksut olarak delalet ettiği bir mana değil zınnen ona delalet ediyor demişti. Meddülüdür zınnen demişti. Dolayısıyla böyle bir istisna caiz değildir ifadesini anlatmıştık bir önceki derste. Şimdi fecemvezehu Muhammedun rahimehullah. İmam Muhammed rahimehullah ne yapıyor? Husumetten yani davaya vekil etmeden ikrarı istisna etmek caizdir diyor. Neden? İki gerekçe gösteriyor bize. Bu iki gerekçeyi birazdan okuyacağız. Birinci gerekçede şunu uygulayalım. İstisna, istisnai muttasıldır. İkinci gerekçede ise istisna nedir? İstisnai munkatıdır. İstisnanın birinci gerekçesinde muttasıl olması malumunuz istisna beyan kısmındandır. Ve beyanı tahyirdir. Eğer istisna muttasıl olursa ki Birinci sureti gerekçesi odur O zaman ne olur Beyanı tahyir olur gene Ve ittisal aranır Fasıl olmaz Daha sonradan istisna getirilemez İkinci gerekçesinde ise İmam Muhammed'in İstisnamın katıdır. Dolayısıyla bu beyanı takhir değil beyanı takrirdir diyecek. Onu şimdiden söyleyeyim. Beyanı takrir olunca da beyanı takrirde vasıl da geçerli. Bitiştirme de geçerli. Fasıl da ayırmak da geçerli. Daha sonra söylemek, istisna etmek de geçerli olur. Şimdi bu bilgiyle konuya girelim. Fe cevbezehum Muhammedun rahimahullah. İmam Muhammed davaya husumet yani husumete tevkilden davasına bakmak üzere birini vekil kılmadan ikrarın istisna edilmesini caiz kılıyor niçin? şimdi birinci gerekçe imma li ha iyyahu ya husumet tenahul ettiğinden kapsadığından dolayı neyi iyyahu ikrarı kapsadığından dolayı yani İmam Muhammed diyor ki husumet kelimesi nedir? İkrarı kapsamaktadır. Nasıl kapsıyor? Bir umumil mecaz umumu mecaz ile kapsıyor. Umumu mecaz ne demektir? Umumu mecaz bir kelimeye bir mana yüklüyorsunuz. O yüklediğiniz mana o kelimenin hem hakiki manasını hem de mecazi manasını kapsıyor. Buna umumil mecaz denir. Burada o yapıldı. Nedir peki umumul mecaz burada? Ve huve umumul mecaz, el cevabı mutlakan, mutlak cevaptır. Yani husumete, husumette ne var diyor İmam Muhammed? Umumul mecaz var. Nedir o? Husumet demek nedir? Husumet dava demektir. Mutlak cevap, davaya vekil etme Günümüzdeki avukat davama bak diye onu ne yapıyorsunuz? Siz vekil ediyorsunuz. Bunun Arapça tabiri et bil husumeti. Davaya vekil etme Davaya vekil etmenin umumul mecazı nedir? Umumul mecaz manası mutlak cevaptır ektemkilü bil husumeni manası nedir mutlak cevaptır. Tabii sadece ona husumet diyoruz. Husumetin manası mutlak cevap. Mutlak cevap hem ikrarı hem de inkarı ikisini de kapsar. İnkar husumetin hakiki manasıdır. İkrar mecazi manasıdır. Siz husumete bu manayı yüklerseniz, derseniz ki husumet hangi anlamdadır? Mutlak cevap anlamındadır derseniz bu husumet hem hakiki manayı ifade eder hem de mecazi manayı ifade eder. Yani hem inkarı ifade eder hem de ikrarı ifade eder. İkrar mecazi mana. Dolayısıyla İmam-ı Muhammed birinci e, yorumuna göre yani i̇mam Muhammed et bir bil husumeden ikrarı istisna etmek caizdir derken yaptığı birinci yorumda ne yapıyor? Bu husumet kelimesi umumul mecaz yoluyla hem hakiki manası olan inkarı hem de mecazi manası olan ikrarı kapsıyor. Dolayısıyla ikrarı oradan istisna etmek nedir diyor? Caizdir diyor. Hem de nasıl? İstisna-ı muttasıl olarak yani beyanı tagyir olarak el cevabı mutlakan mutlak cevaptır neden imamı muhammed rahimahullah neye gidiyor umumul mecaza gidiyor bu yorumda niye ona gidiyor çünkü idil mehcuru şer'an kel mehcuri adeten şer'an şeriata göre terk edilen bir şey adeten de terk edilir ne demek bu siz birini davanıza vekil ettiniz avukat vekil ettiniz onu Beni dava, benim davama bak dediniz bunun vaz edildiği mana ne tevkülü bil husume o husumetin vaz edildiği mana beni mahkemede savun beni haklı çıkar kelimenin vaz edildiği mana bu beni mahkemede savun karşı tarafta münazaa et mücadele et ne yaparsan yap ama beni ne yap haklı çıkar savun ve haklı çıkar beni Belki de haksız bu adam. Ve bunu avukatı kendi davasına gönderirken, vekil ederken ona ne diyor? ''Aleyhime ikrarda bulunmayacaksın.'' diyor. İçtisna ediyor ona. Yani ''Vekkel tükebit dava bir husumeti'' ''Seni husumete davaya vekil ettim.'' ''Gayre caizil ikrar'' ''İkrar caiz olmaksızın'' onu istisna ediyor vekil eden kişi.'' Ne diyor? Benim aleyhime orada bir şey ikrar etmeyeceksin diyor. Şimdi husumet kelimesinin vaziyedildiği mana bu zaten. Nedir o? muhasemeden gelir. Yani mahkemede karşı tarafla mücadele edip kimin ve onu haklı çıkarmak için uğraşmak. Kelime manası bu. Ama şer'an terk edilen... Adeten de terk edilir. Şer'an terk edilen nedir? Şer'an terk edilen şudur. Bir kişi diğer bir kişiyi haksız olduğunu biliyorsa savunamaz. Birinin davasını üzerine aldı mahkemeye gitti. Mahkemede şeriat şunu söylüyor. Mahkemede hakkı ortaya çıkarmak için mücadele et. Dolayısıyla mahkemede bu kişi bu avukat Müvekkilinin haksız olduğunu ortaya koyacak bir delil kendisine zahir olursa mahkemede bunu ikrar etmek zorundadır. Şöylemek zorundadır şeriata göre. Dolayısıyla şeriata göre bir davaya husumete vekil olma neyi gerektirmez? Her halükarda müvekkilin haksız da olsa onu haklı çıkarmak için orada mücadele eti içermez. Onu içer içine almaz. İlla böyle yapacaksın demek değildir. Evet karşıyla mücadele et. Ama gerektiğinde ikrar da et. Çünkü hakkın ortaya çıkmasıdır gaye. Onun için İmam Muhammed diyor ki şer'an ikrar şer'an ikrar nedir? İstenen bir şeydir. Dolayısıyla el-mehtur şer'an şer'an terk edilen hangi haksız da olsa adamı savunma o şer'an terk edilmiştir. Gerektiğinde ikrar yapacaksın. O adeten terk edilmiş gibidir. Dolayısıyla et bil husumede ben umumul mecaza giderim. Burada et bil husumede husumetten murat nedir derim? Mutlak cevaptır derim diyor. İzil mehcuru şer'an kel adeten. İmam Muhammed'in umumul mecaza gitme gerekçesidir bu. Lakin fakat Lema kânel istisna-u İstisna beyanı takhir olunca Bunu böyle ortadan getirmez Sebebi ikinci vereceği Cevapta beyan beyanı takhir Olmaktan çıkacak Beyanı takrir olmaya dönecek Ona vurgu yapmak için Şimdi burada söylüyor Demek istiyor ki Burada yapılan istisna nasıl bir istisnadır Mutasıl bir istisnadır Niye Çünkü husumet kelimesinde Umumul mecaza Gittiğiniz zaman Müstesna olan husumet hem inkarı hem ikrarını ne yapar? İçerir. Siz istisna ile neyi çıkarmış oluyorsunuz? İstisna ile çıkarmış olduğunuz ikrardır. O ikrar da minhunun minhun içerisinde var idi. Dolayısıyla istisna muttasıldır. İstisna muttasıl olunca bu beyan ne tür bir beyan oluyor? tagyir oluyor. Beyanı tagyir oluyor. Yani önceden sabit olanı illadan sonrasıyla ne yapmış oluyorsunuz? Değiştirmiş oluyorsunuz. Onun için beyanı tagyirdir. Dolayısıyla saha mevsulen la mevsulen bitişik olarak sahih olur mevsul ayrık olarak sahih olmaz. Bu geride konu olarak geçti. Hani tekelümden teahir edilmesi caiz midir değil midir? Meselesini de anlattığımız konuya gittik. Şimdi İmam Muhammed'in ikinci cevabı. Yani İmam Muhammed diyor ki, ettevkil bil husumada ikrarı istisna etmek caizdir ikinci gerekçesi. için. İmâl-i ameli bi hakiketin husumeti veya hatta husumetin hakikatıyla amel ettiğinden dolayı İmam Muhammed. Husumetin hakikati ne? İnkar. Sadece inkar. Muhaseme yani mücadele dolayısıyla inkardır bu. Lvatan <gülüyor> Kena ikrarı ikrar icen zira ikrar nedir? Musalemetun muvafakat etmedir. Yani husumet kelimesinin lügaten mar edildiği manada ne yoktur? İkrar yoktur. O zaman İmam Muhammed diyor ki ben husumetin lügaten manası yani hakiki manasıyla amel ediyorum ve inkar manasını alıyorum. Zira ikrar nedir? Musaleme muvafakat etmedir. O bunun içerisinde yoktur. Husumet kelimesi onu kapsamaz. Bunu söylüyor. لَا تَتَنَا وَلُهَا husumeti. Bak, bu müşalemeyi, muvafakatı husumet kelimesi kapsamaz. Hakikat olarak, lugavi mana olarak kapsamaz. Demin umumul mecaz yaptık, o ayrı. Ama hakikat olarak, lugat olarak bunu kapsamaz. Dolayısıyla ha, İkrarı istisna etmek sahih olur, nasıl ama beyanı takririn beyanı takrir olarak beyanı takrir neydi mecaz ihtimalini taksis ihtimalini ortadan kaldırmaktı mecaz ihtimalini ortadan kaldırdığınız zaman bu nedir hangi beyandır bu beyanı takrirdir bunu geride söyledik peki burada mecaz ihtimali ortadan kalkıyor mu İmam Muhammed'in bu ikinci yorumuna göre. Evet, mecaz ihtimali ortadan kalkıyor. Yani biri diğerine diyor ki, seni husumete davaya vekil ettim. ancak ne yapmayacaksın? İkrarda bulunmayacaksın. Bakınız, o ikrarda bulunmayacaksın, o istisna. Yani caizil ikrar, ikrarın caiz olmaksızın Seni husumete vekil ettim dediğiniz zaman O gayrıcaizil ikrar orada olmasa Husumet kelimesinin Mecaz yoluyla İkrarı içerisine alması mümkün mü? Mümkün Çünkü biraz önce ne yapmıştık? Umumul mecaz yaparak içerisine almıştık mümkün Ama siz tutar da gayri, gayri caizil ikrar diyerek İkrarın cevazını ortadan kaldırırsanız neyi ortadan kaldırmış olursunuz? O mecaz ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Bunun adı da beyanı takir değil, beyanı takrir olur. Ve istisna da burada nedir? Munkatı'dır. Neden munkatı'dır? Çünkü müstesna minhu olan husumet, ikrarı içermemektedir. Lugaten onu içermiyor. Çünkü... Hakiki manası itibariyle bu yoruma, yoruma göre İmam-ı Muhammed rahimahullah husumet kelimesini aldı. Onun içerisinde ne yok? İkrar yok. Ama siz gayre caizil ikrar diyerek ikrarı istisna ettiniz. E bu istisna munkatıdır zaten. Hani canil kavm illa himaran misali gibi. Himar kelimesi kavmin içerisine giriyor mu? Girmiyor. Nedir burada istisna? Munkatıdır. Bu da öyledir. Ve beyan da nedir? Beyanı takyirdir çünkü mecaz ihtimalini ortadan kaldırdı. İşte şimdi onu söylüyor. Diyor ki: "Fainal ikraru mushalametun." İkrar müşalemedir. Yani muvafakat etmedir. Ra'ten halu husumatu et terkilu bil Dediğimiz o husumet. Kelamın aslı şu: "Wa keltu kebil husumati gayru ikrar." ikrar caiz olmaksızın seni husumete vekil ettim ikrarı istisna ettiniz İşte oradaki husumet kelimesi ikrarı müsaleme, muvafaka manasında olan ikrarı içermez Dolayısıyla fesahha bu ikrarı istisna sahih olur ne olarak beyane takririn biraz önce onu anlattık Beyanı takrir olarak, beyanı takrir olarak değil. Ha, beyanı takrir olabilmesi için ne olması gerekir? Üstesine muttasıl olması gerekir. Vasten ve Fasten Beyanı takrirde geride ifade ettik. Beyanı tefsir ve beyanı takririn tekhiri caizdir demiştik, değil mi? Evet, bunu söylemiştik. Ancak beyanı takhirin tekhiri caiz değil demiştik. Tekellümde tekhiri caiz değil demiştik. Öyle değil mi? Eğer beyanı takhir tekelümde tekhir edecek olursa nesih olur demiştik. Beyanı takir olmaktan çıkar demiştik. Orada ifade ettiğimiz neydi? İfade ettiğimiz beyanı tefsir ile beyanı takririn tekhiri caizdir. Onun için burada Mullah Husrev ne diyor? Burada ikrarı istisna etmek sahih olmuştur ne olarak beyanı takririn beyanı takrir olarak vaslen ve faslen yani bu istisnayı daha sonra da yapabilir adam seni davaya vekil ettim biraz sonra diyelim 3-5 saat sonra ona deşe ki benim aleyhimde ikrarda bulunmayacaksın diyebilir mi diyebilir İmam Muhammed'e göre. İmam Muhammed'e göre istisna caizdir ve bu istisna nedir? Beyan-ı takrirdir. Dolayısıyla tekellümde onu tehdit edebilir. Peki. Bu tarihe, bu, tarihe, bu anlatıma göre la yekonul istisna o ala hakikatihi. İstisna hakikati üzere olmaz. Yani istisnanın hakikati muttasıl olmasıdır. Dolayısıyla munkatı olur diyor. Ve inkarı. inkaru Şimdi biz وَكَلْتُكَ بِلْحُسُوْمَتِي غَيْرَ جَائِزِلْ اِكْرَارِ İkrarı istisna ettik öyle değil mi? وَكَزَلْ inkarı, İnkar da böyledir. Ne demek inkar da böyledir? i̇mam Muhammed ile i̇mam Ebu Yusuf arasında ikrar konusunda olan farklı görüş inkar konusunda da vardır. Yani i̇mam Muhammed'e göre inkarı istisna etmek de caizdir. i̇mam Ebu Yusuf'a göre caiz değildir. Tamam? Ve kezel inkaru o demek. Yani ibare ne oldu şimdi? Ve kelleke bil kusumeti gayr-ı inkar oldu şimdi. Yani gayre ile istisna yapıyor. Yapıyorum Allahu celle de onun için öyle. İllel inkar dese de olur. İnkar müstesna dese de olur. İnkarın istisna edilmesi konusunda da aynı ihtilaf söz konusudur. Yani ennahu bu inkar da al-kılaf ayda olduğu gibi İhtilaf üceredir. Yani İmam Muhammed'e göre caiz. İçişta edilmesi İmam Ebu Yusuf'a göre caiz değildir. Lakin ale evvel, fakat İmam Muhammed'in tariki evveline göre İmam-ı Muhammed'e göre caizdir tariki evvel dediği hangisidir hani geride ikrar konusunda iki yorum yaptı bir tanesinde şimdi umumul mecaza giderek husumet kelimesinin içerisine hem inkarı hakiki mana hem de mecazi mana olan ikrarı sokmuştu değil mi Ha, o tarik üzere İmam-ı Muhammed'e göre inkar istisna caizdir e çünkü muttasıl oluyor. Dolayısıyla müstesna minhu hem inkarı hem ikrarı içeriyor. İmam Muhammed diyor ki ben oradan ikrarı çıkarabildiğim gibi inkarı da çıkarabilirim aynı yolla. Diyor. Ancak İmam Ebu Yusuf bunu kabul etmiyor. Geride ikrarın çıkarılmasını kabul etmemesinin gerekçesi farklıydı. Oradaki farklı olacak. Gerideki farklı idi derken İmam Ebu Yusuf ne diyordu orada? İstisnanın şartı, müstesnanın müstesna minhu tarafından mucep olmasıydı. Yani kasten mucebi olmasıydı maksut olarak müştisna minhunun onu kapsaması gerekiyordu istisnanın sahi olabilmesi için İkrarı maksut olarak değil zilmen kapsadığından dolayı İmam Ebu Yusuf oradaki istisnayı kabul etmiyordu değil mi? peki inkarı istisnayı kabul etmemesi aynı gerekçeden mi? hayır çünkü inkar husumetin necidir, hakiki manasıdır kapsamındadır mucebidir kasten Peki hangi gerekçeye dayandırıyor İmam Ebu Yusuf buradaki görüşünü? Okuyacağız onu birazdan. İmam Ebu Yusuf diyor ki, burada farklı söylüyorum. Ne diyor? Yahu bu küllü külden istisnadır. Yani ca'ilil kavmu illa kavmen demek gibidir. Bana kavim geldi kavim müstesna. E bu istisna geçerli değil siz bütünü bütünden istisna ettiniz bu geçerli değil zaten ikinci bölüm ondan bahsedecek burada da diyor İmam Ebu Yusuf husumet nedir vaz edildiği mana nedir vaz edildiği mana inkardır siz illel inkar veya gayre caizil inkar dediğiniz zaman neyi nereden istisna ettiniz İnkardan inkarı istisna ettiniz bu küllü külden istisnadır istisna geçerli değildir ondan dolayı söyleyecek Bakalım ne diyor? Yani ennehu alel hilafi eyzan Lakin alel tarihil evvel Onu söyledik Limuhammeden rahimahullah İmam Muhammed'in birinci tarihine göredir ki Birinci tarih söyledik Husumet kelimesine Umumul mecaz yoluyla Hem inkarı hem ikrarı Kapsattırıyordu Değil mi? Ona göre Neden? Neden ona göre? Neden birinci tarihe göre? Yani umumul mecaz yoluna göre İmam Muhammed, İmam Muhammed için. mecaze ha? Çünkü husumetin mecazı ne idi? Şamilun لَهُمَا Hem ikrar hem inkara şamildir. Dolayısıyla diyor İmam Muhammed. رَحِمِهُ الله, Ben ne yaparım? İkrarı istisna edebildiğim gibi. E inkarı da istisna edebilirim. Geride ikrar kalır. İnkarı da istisna edebilirim diyor. لَا اِنْ ''Bu ikisinden ikrar ve inkar, inkardan muayyen bir şeye değil, her ikisine şamildir.'' diyor. umum Mecaz yoluyla. O birinci tarik o idi değil mi? aynı şey şeyin ninhuma'' inkar ve ikrardan muayyen bir şeye değil, husumet kelimesi her ikisine şamildir.'' Dolayısıyla istisna edebilirim. Bu istisnai kül, minel kül olmaz demek istiyor. ha? Şuale fasahha istisnau ahadihima ikrar ve inkardan bir tanesini istisna etmek sahiptir. La'nestani ikinciye göre değil. Hani İmam Muhammed'in ikinci tariki neydi? Beyan-ı takrir idi değil mi? İstisna-ı istisna idi. Ve orada husumet kelimesi lügaten vaz edildiği manada idi. O mana idi? Sadece inkar idi. Dolayısıyla İmam Muhammed ben de orada zaten ne yapmıyorum? İstisna yapmıyorum diyor. Benim istisna yaptığım hangisi? Geride ikrara dair yapmış olduğum birinci yorumu aynen yaparak inkarı da ne yapabilirim? İstişna edebilirim ben diyor. Ama ikinci yoruma göre hayır. O zaman ne olur demek istiyor İmam Muhammed? Külli külden olur. Çünkü husumetin hakiki manasını aldığınız zaman o zaten inkar demektir. Ve gayre caizil inkar veya illel inkar deyince ne olur? Husumet inkar, o da inkar, inkarı inkardan, yani küllükülden külden istisna etmiş olursunuz ki bu caiz olmaz. Onu zaten o da kabul etmiyor. Çünkü zaten söylüyor, neden ikinci yoruma göre değil? İz çünkü, leyse, yani leyse derken, ليse istisna istisnaül ikrar beyanat estağfurullah. Leyse derken, İstisna-ül inkâr, amelen bi hakikatil husumeti diyecek. Neyse, inkarı istisna etme olmuyor çünkü. Ne olmuyor? Amelen, amel etmek olmuyor ne ile? Bil hakikati, hakikat ile amel etme olmuyor bir vecihin. Hiçbir vecih hakikatla amel etmek olmuyor. Öyle mi? Evet. Neden? Çünkü küllü külden istisna ederek, istisnayı zaten iptal ediyorsunuz demek istiyor. İmam Muhammed böyle bir şeye yanaşır mı? Yanaşmaz. Bir derken ne hakikat yoluyla ne mecaz yoluyla. Bir veçhin onu ifade ediyor. Ne demek o? Şu demek. İzleyse, inkarı istisna etmek olmadı. Amelen bil hakikati bir veçhin. Hakikatla hiçbir şekilde amel etmek olmadı. Yani hiçbir şekilde derken hem hakikat itibariyle amel etmek olmadı. Hani bir de umumul mecaz diyorduk ya hani biz. Onunla da olmaz. Çünkü siz hakiki manayı verdiğiniz zaman istisna iptal etmiş olursunuz. İptal olduktan sonra artık orada amel etme diye istisna yani istisnayla amel etme diye bir şey söz konusu olamaz. Velâ yesahu inde Yusuf Ebu Yusuf Yusufa göre zaten caiz değil ikrar istisna, e, inkar istisna rahimahullah. la li delilil ikrar ikrardaki söylediği delilden dolayı değil biraz önce söyledim onu başka bir delili var ben lel inkaru aynul husumeti çünkü inkar husumetin bizzat kendisidir husumet dediğine İnkar müstesna husumet dediğine müstesna minhu kelam ne idi ve kel tüke bil husumeti illa biz kuralım onu illa inkar gayre caizil inkar hangi için derseniz deyin. Burada müstesna inkar müstesna minhune husumet husumetin hakiki manasına inkar inkarı inkardan istisna etmiş oldunuz. Lian'l inkar inkar nedir diyor çünkü aynul husumeti yani inkar derken müstesna nedir aynul husumeti müstesna minhu'nun bizzat kendisidir. O defa yekun istisna'ul kull minel kull kullu kulden istisna etmek olur ki bu caiz değildir. Ve o batını da batıldır kemasiyet. Nitekim biraz sonra onu okuyacağız. Fil asahih. Şimdi metni metne bağlayalım. Ve kezal inkaru fil asahi inkar ikrar gibidir yani İmam Muhammed'e göre husumetten ne yapılabilir? istisna edilebilir İmam Ebu Yusuf'a göre istisna edilemez fil asahi. en sahih görüşe göre böyledir aynı ikrardaki ihtilaf inkarda da vardır diyor fil asah kaydını niye getirdi? ihtirazun bu kayıt ihtirazdır neden? ammakil denilenden ihtirazdır ne demişler? La yasuhu ittifakan, inkar, istisna, ittifakla sahih değildir demişler. Ondan nedir bu? İhtirazdır. Halbuki İmam-ı Muhammed'e göre nedir dedik biz? caizdir dedik değil mi? Fil asah hem de en sayı olan görüş budur dedik. Dolayısıyla fil asah yani oradaki asah kaydı niçin geldi? İhtiraz konu dışına itmek için geldi, konunun dışında bırakmak için geldi. Neden ammaqil denilen ne değilmiş raya soh ittifakan inkar istisna ittifakla sahih değildir denilmiş. bu doğru değil demek istiyoruz fil asah diye diyerek şimdi istisna inkarı istisna ittifakla sahih değildir niçin o kıylin kâili böyle diyor onun gerekçesine onun gerekçesi şu çünkü hakikatuha husumetin hakikati nedir Aynuhu. İnkarın bizzat kendisidir. Dolayısıyla eğer husumetten inkarı istisna ederseniz ne yapmış olursunuz? Bir şeyi kendisinden istisna etmiş olursunuz ki küllü külden istisnadır, caiz değil, batıldır. Bir, iki, ve mecazuha iz hakikatuha ve iz mecazuha. Yani husumetin mecazı husumetin mecazı ne idi? umumul mecaz yoluyla hem hakiki manayı içermesi ki inkar hem de mecazi manayı içermesi ki ikrar demiştik değil mi? Ha, şimdi diyor ki çünkü yani inkarı istisda etmek sahip değil neden? hakikat itibarını söyledik ve iz oha çünkü husumetin mecazi nedir? ya şudur ya şudur diyecek ya inkardır diyecek ki hakiki mana o umumul mecaz içerisinde veya da mecazdır diyecek yani o da ikrar mecazi mana olarak mecazu ha bu husumetin mecazı imma aynuhu inkar olduğunu ele alırsak hakiki mana olduğunu çünkü biz burada normal bir mecaz yapmıyoruz ha bizim yapmış olduğumuz buradaki mecaz umumul mecaz umum mecaz içerisinde ne var? Hem hakiki mana var hem mecazi mana var. Ve mecazi mana neye tabidir? Hakiki manaya tabidir. Bu her zaman böyle. Mecazi mana hakiki manaya tabidir burada. umum mecazda. Şimdi inkarı istisna etmek ittifakla caiz değil. Neden? İz ha? ikinci şıkkını söylüyorum. Çünkü husumetin mecazi nedir? İmmâ aynihu. Ya inkarın bizzat kendisidir. Ne demek istiyor? Bu umumül mecaz içerisinde. Ya hakiki manayı alırsınız ki o nedir? O hakiki mana dediğiniz inkar husumetin bizzat kendisidir. O zaman siz inkarı husumetten... İstisna ettiğiniz zaman Biraz önce söylediğimiz meydana gelir Nedir o? Küllü külden istisna etmiş olursunuz istisna geçersizdir Onun geçersiz olmasıyla Birlikte Mecaz da geçersizdir Neden? Çünkü mecaz hakikata tabidir Hakikati siz İptal ettiğiniz zaman zorunlu olarak kendisine tabi olanı da iptal etmiş olursunuz. Onun için diyor ki idme cazuha. Çünkü husumetin mecazı imma aynuhu yani inkar nedir? İmma aynuhu. Nedir? İnkarın bizzat kendisidir husumetin mecazı. Ee, i̇nkarın bizzat kendisi ise Husumette inkar değil miydi zaten? Dolayısıyla bu küllü külden istisna olur. Ev yahutta husumetin mecazı nedir? Mecazun mecazdır. Mecaz dediğimizde ikrar, ikrar, mecazdır. Yetba'uhu, öyle mecaz ki yetba'uhu, inkara tabi olan mecazdır. Ve la teba'a, ma ademil metbu'u, metbu'un bulunmaması beraber tabi olur mu? Siz istisnayı nasıl yapıyorsunuz? İstisnada neyi istisna diyorsunuz? İnkarı. Burada diyemezsiniz öyleyse husumetten murat mecaz manadır. Niye? İnkarı istisna ettiğiniz zaman hakiki mana odur. Ona tabi olan mecazi manada gider. Çünkü o mecazi mana tabi olacak bir hakikat bulamaz. O da düşer. Dolayısıyla bu doğru bir görüş. Bu kendini savundu. Aslında Asah olan görüşün birinci görüş olduğunu söyledi ama şu ikinci görüş bizi daha da ikna edici onu söyleyeyim. Ve İstisna el ekteru min el baqi. Ekter baqidan baqidan istisna edilir derseniz yanlış mana verirsiniz ne? Ve üstesna istisna edilir. Ne? El ekseru minel baki. Kalandan çok olan. Minineye tağlük ettireceksiniz. Eksere tağlük ettireceksiniz. Mana ne olur o zaman? Ve üstesna istisna edilir. Ne? El ekseru ekser. Çok olan. Neden çok olan? Minel baki. İstisnadan sonra kalandan çok olan istisna edilir. Tapin edelim onu veriyor zaten misali enki talikun illa illasinteyni enki talikun adam karşısına diyor ki enki talikun telasen üç dalakla bozsun iki müstesna kalan ve burada üçten iki çıktığına göre kalan bir değil mi metinde ne dedik biz üstesna istisna edilir <gülüyor> kalandan çok olan istisna edilebilir iki kalandan çok mudur Evet, kalan bir çünkü burada e, iki kalandan çok mu çok? Ha, siz böyle de olsa istisna yapabilirsiniz. Yani istisna yaptığınız zaman kalandan çoğunu istisna etmiş olsanız da istisna geçerlidir. Nitekim bu misalde yani ente talikon celaten illaçın dediği zaman hanımına kişi. Burada istis müstesna ne? Sin Kalan ne? Kalan bir. Öyle değil mi? Ha işte bakiden çok olan istisna edilebilir. Bak istisna edilen burada ne? İki istisna edildi. Halbuki bakiden çoktur. İstisnadan sonra kalandan çoktur. Kalan ne deyip? İki hakkı gitti bir tane kaldı. Böyle bir istisna yapılabilir. Bunu niye getirdi buraya? Bu zaten yapılırdı. İmam Ebu Yusuf'un muhalefeti var. Onu anlatmak için getirdi. Bakınız, Hilafet-i Yusuf ve Ebu Yusuf muhalefet ediyor. Rahimahullah. Ve o يقول İmam Ebu Yusuf diyor ki, istishta beyanın, istishta beyandır. Feindenen kâl, "Zira bir kimse dese, ne dese, qâl-il bana kavim geldi. İlla fulanen falan müstesna dese, kane beyanen lil-gâ'ine bi tarîk kısa yoldan gelenlerin tamamını beyan etmiş olur istisna bunun içindir diyor İmam Ebu Yusuf o zaman istisna edilenin yani müstesna'nın kalandan daha fazla olmaması lazım oldu mu İmam Ebu Yusuf'a göre tıpkı canil kavm öyle olması lazım sadece kavmden bir kişi çıktı müstesna nedir burada fulanen bir şahıs Müstesna minhun edilir o şahsın dışında kavimden kalan birçok kişi keştirme yol ile bunu beyan etmek için zaten içtisna kullanılır diyor İmam-ı İmam Ebu Yusuf. Öyleyse müstesna'nın bakiden kalandan daha fazla olmaması lazım. Ve hâza bu da yani beyanen lil bir bitarikil ihtisad dedik ya, innemâ ye tahakkak ancak tahakkü kalîl Lelkesir azı istisna edeceksiniz Yani müstesna az olacak Kalan daha çok olacak Böyle yapabilirsiniz Lelkesir çoğu değil Çoğu istisna ederseniz bu gerçek Bu hakikat gerçekleşmez diyor İmam-ı Ebu Yusuf. Ve bir zahiri rivayeti Zahiri rivayeye göre La farka, beynem, la farka Hiçbir fark yok ha müştesna istisda'dan sonra yani müştesna kalandan fazladır ha müştesna kalandan eksiktir hiç fark etmez zahir rivaya göre niçin? genel istisna çünkü istisna kemaraftı bildiğin gibi neydi istisla tekellümün <dropped out> bil hasil ibadet sünnya yani bil baki ibadet sünnya sonra kalanı tekellüm tekellümden murat neydi? hüküm ispat etme müstesnadan sonra kalana hüküm ispat etme değil miydi istisna evet o idi öyleyse ki feşartuhu yani tekellüm bil hasili ba'de bunun şartı nedir en yeb qavra el müstesna şeyun yes yesirun estağfurullah şeyun bir şey kalmalıdır bir şey kaldı mı yeterli istisna yapabilirsin çünkü o şeye ne yapabiliyorsun hüküm ispat edebiliyorsun o zaman istisna yapabilirsin yani müstesna müstesna minhudan estağfurullah kalandan daha çok olsa ne olacak kalan az olsa ne olacak netice itibariyle istisna ile biz neyi hedefliyoruz o kalana hüküm ispat etmeyi az da olsa hüküm ispat ederiz çok da olsa hüküm ispat ederiz fark etmez bu diyor yasîru kişi olur mütekellimen bihi o kalan şeyi tekellim etmiş ve ona hüküm ispat etmiş olur istisnadan maksat da buydu zaten yerine gelmiş olur diyor lel kullu ey atfın ekzar, eksar üzerine atfedilmiştir yani velâ yüstesnâ el kullu velâ yüstesnâ lel kullu derken velâ yüstesnâ istisnâ edilemez ne en kullu bütün istisna edilemez. Ganil kavmu illa qaman bi amashinis. Bütün istisna edilemez. bütünü istisna edilemez ne ile? Bi o bütün nafsıyla. Bütün bütün lafzıyla istisna edilemez. Ne gibi nahu? Abidi kaza yani hür illa abidi. Kölelerim hürdür. Kölelerim müstesna bak lafsıyla ne yapmış oldunuz küllü istisna etmiş oldunuz böyle bir istisna geçerli değildir İstisna geçerli değil de ne geçerli sadrül kelam geçerli yani bu adam kölelerinin tamamını azat ettin İstisna geçerli değil dedik biz sadrül kelam geçersizdir demedik ha, o geçerli e yahut da ya küll ist küll istisna edilemez Ev yahut da kül istisna edilemez. Ne ile? Bil musavi mefhumen. Mefhum bakımından müşavi olan bir lafızla da istisna edilemez. Ne gibi? Mesela nahvu. imai keza. imai cariyelerim hurun. Hurdur yani demek. Şu hurretun. İlla memlukati. Mülküm altında olan kadınlar müstesna. O da cariyeler demek. Yani lafızların farklı olması, mefhumlarının farklı olmasını gerektirmedi. Mefhumları nedir bunların? Aynıdır. Dolayısıyla böyle bir istisna da batıldır. Fe <gülüyor> inne bu ikisinden her biri yani bir önceki misalle bu misal batılın batıldır niye? İttidai-i <gülüyor> mughâeret-i bir şeyin kendisine aykırı olmasını gerektiriyor ondan dolayı batıldır. Ayrıca ve le hem le malem yapqa şeyun badel istisna İstisnadan sonra hiçbir şey kalmayınca, siz külli istisna ettiniz değil mi? لَمْ يُجْعَلْ bir ma بَقِيَ Kalanı konuşmuş olmadı ki yani bu istisna kalana kalanı söylemek olmadı ki kalana hüküm uspat etmek olmadı ki Dolayısıyla bu geçerli değil istisna. فَبَقِيَ kelamı evvel, bak onu şöyle değil, kelamı evvel kaldı kölelerin ve cariyelerin hepsi azad olduğu iki misale göre kemakan olduğu gibi kaldı وَمَّ اِذَا <gülüyor> müstesna müşavi olduğu zaman neye hu bakiye istisnadan sonra kalana müstesna müşavi oluyor ama ne bakımdan müşavi vücuden hariçte var olma bakımından hangi bakımda müşavi olmuyor mefhum bakımından müşavi olmuyor nasıl yani bakınız müşale istisna, istisna caiz olur oldu mu istisna olur caiz olur nahmum abidi kaza illa fulanen ve fulanan. kölelerim hürdür diyor ancak falan köle ile falan köle müstesna ama bir de bakıyoruz ki kariste ne var adamın zaten iki tane kölesi var falan falan dedi iki köle oldu adamın zaten iki kölesi var kariste başka kölesi yok ki ama ifadeyi nasıl kurdu? Abidi, horun yani. Keza derken kölelerim hürdür diyor. Ondan sonra ne diyor? İlla fulânen ve fulânen. Falan ve falan köle müştesna. E hariçte bakıyoruz bu adamın ondan başka köleci yok zaten. Bu iştisna geçerli mi? Evet geçerlidir. Ya bu küllü külden olmadı mı? Hayır olmadı. Vücuden müsavat var Mefhumen müsavat yok burada İstisna 12. aizdir Mefhumen müsavat yok ne demek Abidi kelimece ağamdır Dolayısıyla birçok köleyi ne yapar Tahtında barındırır Mefhum olarak öyledir Ancak illa fulanın ve fulanın hastır her biri Dolayısıyla mefhum açısından baktığımız zaman Ne var burada istisnayı sağlayabilecek durum var. Bu küllükülden istisna kabul edilmiyor ha. Odundan jazli istisna ve ve o iki tane'den başka da zaten mec yok. Gazem o istisna caizdir. Dolayısıyla istisna caiz olunca bu kölelerden hiçbir azat olmaz ha. Niye? i̇htimal il kelam. Çünkü kelam ihtimal ediyor fi nefşihi kelam hattı zatında ihtimal ediyor fi nefşihi ne demek mefhum olarak ihtimal ediyor demektir okuyacağım size biraz sonra bir ibare bazil efrad, bazı fertlerin kaldığını mefhum olarak ifade ediyor evet hariçteki fertler olarak değil belki hariçteki fertler cihetinden müştesna olan fulanen, ve fulânen nedir abi diye müşavidir hariçteki fertler bakımından ama mefhum bakımından baktığınız zaman hala fertler var akla geliyor aslında böyle bir ifade kişi niye kurar kendisi bile ne kanaat ediyor bir sürü kölesi var kanaat ederek kurar bunu halbuki neçi var iki tane kölesi var benim bütün kölelerim hürdür Ahmet de Mehmet Mehmet testa. zaten başkası yokmuş ki ya niye söyledik bunu yani der adam ama bunu niye der mefhumu açısından bunu söyler niye söylüyor yani daha da olması lazım yani azat olması lazım daha da iki tane ile kaldı bu vücutta eşitler ama nafında eşit değiller. Bakın size takritten bir ibare okuyayım. Kısa bir bölüm kaldı. Onu da verdikten sonra bitireceğim orayı inşallah. Diyor ki ve kavlu fi nefsihî. Ey fi hadzati, ihtimali var bunun başka fettere. Yani bi hatebi mefhumul müstetam onun mefhumu itibarıyla. Yani mefhumu abidi ammun. Mad abidinin mefhumu nedir? andır Dolayısıyla inne feyakunu ittita'ul khas fulanan min fulanan khas'tır. Amdan khas'ı istisna min an bi hacbil mefhum mefhum itibariyle olur. Ve in kana ittita'u kulli min el hariç, bi hacbil istisna var mı burada hakikaten? Ama hariç vücut itibariyle, khariç varlık itibariyle mefhum itibarla baktığınız zaman amdan khas'ı istisna ettiniz. Amdan khas'ın istisnası geçerlidir. Oldu mu? Geçerli bir istisnadır. Bir misal daha var. Yeni bir konuyla birlikte onu da okuyalım. Bitireyim inşallah. İlla izâ oklibe. Neydi konu? Şimdi küllü külden istisna etmek caiz değildir. Ne ile? Küllün lafzıyla veyahutta mefhum cihetinden müşavisiyle. Değildir dedik. Şimdi istisna yapıyor. İlla küllü külden istisna etmek caizdir. Ne zaman? <gülüyor> takip ettirildiği zaman Ne el kullul müstesna Kül olan müstesna Bedeldir ondan. Kül olan müstesna Takip ettirildiği zaman İbareyi okuyayım. Misali yine ibareye Tatbik edeceğim inşallah. Ne ile takip ettiriliyor O kül olan müstesna Mesela Lehu <gülüyor> aleyyye Ve burada lehu diyecek öyle diyelim onu. Lehu'dan murat da falan, falandır yani. Lehu aleyye Selasetun İlla selaseten. Şimdi bu istisda geçerli mi? Küllü külden istisadır, batıl. Ama bunu geçerli hale getireceğiz şimdi. Nasıl? İsa ve takip ettirilecek burada. Takip ettirmediyken, İsa ettireceğiz. Ne? El küllür müstesna. Küll olan müstesna takip ettirildiği zaman, Lahu aleyye selasetun illa selaseten. Şimdi kül olan müstesnane ne? İlla selaseten. O illa selaseten takip ettiriliyor. Peşinden getiriliyor yani. Neyle takip ettiriliyor? Bima. O istisna ile ki, o müstesna ile ki, yuhricu çıkarıyor o istisna, müstesna. Neyhu. Kül olan müstesna'yı çıkarıyor. Neden? Anil müşavati, kül olan müstesnayı müstesna minhuya eşit olmaktan çıkarıyor. Öyle ikinci bir müstesna getiriyorsunuz. Nasıl? Lahu ale yasalatun, illa yasalaten, illa isneyni İkinci bir istisna getirdiniz. Bu ikinci istisna ile ne yapmış oldunuz? Birinci istisnadaki küllü külden istisna durumunu ortadan kaldırdınız. Bunun Türkçe manasıyla 3 dirhemi 2 dirhemle istisna edilen 3 dirhem iki iki 2 dirhemle istisna edilen 3 dirhem müstesna o kişiye bu kadar borcum var. Türkçesi bile zor. <gülüyor> Nerede kaldı Arapçası? <gülüyor> Yapacağız onu inşallah. Ben yazdığım bir Türkçe var onu okuyayım size. Üç dirhemi ki baştaki üç dirhemdir o. İki dirhemle istisna edilen üç dirhem borcum var. Oldu mu? Üç dirhemi, iki dirhemle istisna edilen üç dirhem borcum var. Türkçe karşılığı bu. Ama muradı anlayacaksınız şimdi inşallah Arapçadan. Şimdi misali verelim tekrar tatbik edelim. Lahu, lahu alegetelatetun illa telateten illa Bak, illa iza oku be el müstesna. Kül olan, olan müstesna takip ettiriliyor. Kül olan olan müstesna ne burada? <gül> <gül> lahu alegetelatetun <müştesna>, illa telateten kül olan müstesna illa telatetendenki telateten. Bu takip ettiriliyor. Ne ile bima? O müstesna ile ki illa isteğin isteyin Onunla ki yuhrici o müstesna çıkarıyor neyi? Hu kül olan müstesna'yı yani illa telasetindeki telasetini çıkarıyor. Neden çıkarıyor? Anil müşavati. Müstesna min husuna eşit olmaktan çıkarıyor. O illa telasetindeki telasetinin müstesna min husu nedir? Lahu aleyye selasetun bu illa selasetemdeki selaseten önceki selasetüne eşit mi? eşit ona eşit olmaktan çıkarıyor onu ne? ikinci istisna illa isneyni çıkarıyor onu oldu mu? Evet. anil müsavati ne oldu peki böyle dediği zaman adam söylemiş olduğu kişiye ne kadar borcu var? hay suyelzemu arbaatun dört dirhem borcu var ona bu ikrar dört bir hemi ikrar etmek oldu. Nasıl oldu? Bir bakalım, anlatsın bize. Niye dört bir hem lazım geliyor? Luka il istnayini fi derecetil ispat. Şimdi istneyi ispat derecesinde vakı oldu. Doğru mu? Bakınız. Lef ulanin aleye, luhu aleye telatetun. Nedir bu? İspat. Illa telateten. Nedir bu? Nefi. Illa istneyi. Nedir bu? İspat. Ispattan sonra nefi, nefiden sonra ispat gelecek. İlla selaseten nefi olunca, illa isneyni ne oluyor zorunlu olarak? Ispat oluyor. Onun için diyor ki, لُوْقُوِ الْإِسْنَيْنِ il İlla illesneyni, illa sinteyni dedi. O isneyni ne vakı oldu? فِي دَرَجَةِ الْإِسْبَاتِ Ispat derecesinde vakı oldu. Niye? ma O sinteyni, yani isneyni olduğu için, ne olduğu için? müştesneyeyni min selasetin selaseden istisna edilmiş hiye o selase ise fi derecetin nefyi nefi derecesindedir öyle midir evet öyledir illa selasetendeki selaseten nefi derecesinde neden çünkü öncesinde ne var lehu aleyye selasetün isfat var dolayısıyla illa selasetendeki selaseten nedir nefidir o nefi olunca illa sinteyni zorunlu olarak ne oldu isfat oldu Sırası diye, bir derece mahalli ispat edilen sırasıdan istisna mahallinde olduğu için ispat edilen selase öyle mi? Evet. Niye ki onlar, mahalli istisna, istisna mahallindedir bir önceden. Demişti ki, لِكَوْنِهِمَا سِنْتَيْنِ مُشْتَسْدَيَيْنِ İstisna edildeneden min selâsetin Selâsetinden istisna edildi Ki illa selâseten Estağfurullah İlla selâsetenden istisna edildi ne? Sinteyni Hiye bu Selâse kelimesi Fi derecetin nefi Nefi derecesinde bunu söyledik değil mi? Niye? Rükvniha fi mahall-i istisna min selasetin Çünkü uspat edilmiş olan selaseden istisna mahallindedir. Uspat edilen selasedir diye hangi şey loaleye o selase. O uspat edilen selasedir. Ondan sonra illa selasetin selaseten deyince ikinci selaseten ne oldu? nefi oldu zorunlu olarak şimdi sonuca gelelim ya dördü çıkaracağız biz derdimiz bu bu ikrar ile adamın kimin lehine ikrarda bulunduysa ona dört dirhem borcu olduğunu ortaya koyacağız selaseten illesneyni selaseten illesneyni bunu alın bundan hasıl olan ne var bir var Vel bir, hangi bir elhasılı meydana geldi neden meydana geldi selaseten illesteyn ikinci istisnadan selaseten illesteyni dediğiniz zaman üç iki müstesna ne kalır bir değil mi ha. o biri şimdi birinci istisnaya götürün nasıl götürün lahu aleyya selasetun illa vahideten demiş oluyorsunuz değil mi ne kaldı orada o zaman? İki. de iki, etti size dört. <gülüyor> Yapalım onu. Yapacak onu yani. Ben size söyleyeyim onu ki ibareyi ona göre takip ediniz. İlletneynide vel vahidil hasilu Min selaseten illesneyni onu bir bütün olarak alın selaseten illesneyniden hasıl olan bir var evet selaseten iki çıkarsa ne olur bir kalır ondan kalan bir bir var o hasıl olan bir o bir istisna edildiği zaman Nereden? مِنْ تَلَاسَتِنْ Bu selase hangisi? لَهُ عَلَيْجَ O selasedir. O bir ondan çıkarıldığı zaman ne kalır? غَهِيَ ف۪ي دَرَجَةِ الْإِسْفَاتِ يَبْقَا اِسْمَانْ Ispat derecesinde bu. Ne kalır? İki kalır. Fe تَجْمَعُهُمَا Bu iki toplarsın. Neyle beraber? mal اِسْتَيْنِ الْاخِيرَيْنِ Son illas illesneyni var ya... Onunla toplarsın. 2 artı 2. E bunu çocuk da bilir artık. 4 eder. Oh. Feyasul-i 4 hasıl olur. Burada kalalım. Damadı da okumayalım bu hafta. Ben çok yoruldum. Hakkınızı helal edin. Haftaya inşallah biraz fazla okurum. Şey haftaya değil. Ondan sonraki hafta güçlü geleceğiz. Çok okuruz inşallah. Allah. Allah.